O namaza başlayınca ben kendimi Kabe'de hissedeceğim. Öyle imam arıyorum. Selamun Aleyküm namaz verir vermez camiden cemaatten önce çıkan imam aramıyorum. Caminin de bahçesine televizyonun antenini diken imam aramıyorum. Televizyona değil.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 Yani öyle bir tasavvuf yok. Ee, şimdi bir tasavvuf eğiline ya rabıta var mı İslam'da? Tasavvufta rabıta caiz mi diye sor bak nasıl? Vay vah abi oldu abi. Seni satın almışlar. Satıldın sen, din gitti nasıl olmaz? Öyle demiyor ama. Damadı diyor ki Nuruddin Atır, Allah'ım bereket versin. O da büyük bir hadis ahli Suriye'nin iyi alimlerinden birisi. Böyle bir soru sorduğum diyor.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 şöyle verdi. Şimdi bu dersi hazırlarken dedim baba şu tekarrubu kitabı versene dedim. Tekarrubu bir iki alıntı yapayım oradan. Dedi, Orada sen bir emanet filan verirsin dedi. Burada bakacaksan bak dedi. Bir de baktım içinde notlar var. 5-10 defa okumuş kitabı. Aynı bilgileri İyyaülü Muddin'den okuyabiliyorsunuz. Herhangi bir kitapta var aynı şeyler. Ama sanatkar farkı, dizme farkı, ihlas farkı var arada.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 saliha, müttaki tertemiz bir kadın olan annemle hac etmeye beni muvaffak kıldığı için Rabbime hamd ediyorum. Hac etmeye değil. Annesiyle hac yapmayı nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. Hac ettiğimiz o sene, cümlelerine dikkat edin arkadaşlar. Hac ettiğimiz o sene Arafe vakfesi cuma günüydü. Arafede haclar vakfeyi cuma günü yaparlarsa ona ne hac deniyor?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 İhlas başka bir şey. Bir kişilik ümmetti, bin kişi onun yerini dolduramıyor şimdi. Ne bini ya, bir milyon insan oldular, onun yerini kimse dolduramıyor. Bir, Musa bin Umeyr, radıyallahu anh, tek başına, Devlet kurdu 8 ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırdı. Gel yesirip senin ya Resulullah dedi. Ulan 1 milyar olduk şimdi. Amerika'dan köyümüzü kurtaramadık ya bırak yeni bir devlet kurmayı. Demek ki bir musab etmiyor 1 milyarımız. Benim zor zamanımda bana ne lazımsa ben onu isterim Bana başım ağrırken cerrah lazım değil kafamı deldirtmem.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 Onlardan razı olsun. Onları da bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber havz Kevser'de ve Fidin Firdevs-i Ala'da Adin cennetlerinde buluşan kullarından kılsın. Evet. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil alemin.